Şeytanın rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu alayke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mursalin. Ve ila cemil evdiyayı velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimizin bize muamelesini anlamaya çalışıyoruz hep beraber. El ef'alul husnası ve aşk. Allah kuluna muamelede bulunuyorsa, sevdiği içindir. Her muamelesi, kuluna olan <gülüyor> muhabbetinden, rahmetinden, ikram etmeyi dilemesinden, bununla beraber muradi üzerinde gerçekleşsin diye muamelede bulunuyor. Sıra Allah'ın inşa fiiline, eylemine gelmişti. Allah inşa eder. İnşa zaten biliyoruz, inşaat, yapmak. Allah yapar. Yaratması başka bir şeydir, yapması başka bir şeydir. İlk önce yarattığında inşa eder, yaratır, yaratır, inşa eder. Sonra farklı bir şekilde muamelede bulunduğunda, bir şeyi yaptığında Allah ona inşa etti der. Allah safha safha yaratırken de yine inşa etti der. Mesela Allah insanı yarattı, inşa etti onu. Bir damla sudan yarattı, sonra onu bir alağa haline getirdi. Sonra onu et haline getirdi. Eti kemik haline getirdi. Sonra kemiğe et giydirdi. Sonra ona kulaklar, gözler, gönül verdi, kalp verdi. Safa safa inşa ediyor. Bir zahiri olarak inşa ediyor, bir de manevi olarak inşa ediyor. İman veriyor, ilim veriyor, hikmet veriyor, öğretiyor, Rab olarak terbiye ediyor, büyütüyor, inşa ediyor. Aynı şekilde ölümünden sonra kıyamet günü gene yeniden inşa eder buyurdu. Bu sefer farklı başka bir yaratışla inşa eder buyurdu. Allah cenneti, cehennemi inşa eder etmiştir. Eğer siz kul olmazsanız, kulluğunuzu yapmazsanız Allah dilerse sizin yerinize başka bir tür inşa eder dedi. Kulluğunu yapacak olan. Yani sizin yerinize dediğine göre halife olarak. Allah sizin için bağlar, bahçeler, çeşit çeşit içinde meyveler bulunan bahçeler inşa etti buyuruyor gemide, gemiyle yolculuk yapmanız için, sizin için gemi inşa ettiği buyurur. Arada sizin için taşıtlar, daha bilemeyeceğiniz taşıtlar sizi taşısın diye inşa eder buyurdu. Allah her şeyi ben yapıyorum dedi. Yani sana verdiğim akılla sen yapmıyorsun. Nasıl yapman gerektiğini senin gönlüne vahyediyor. Onu sana ben yaptırıyorum. Dolayısıyla onu ben yaptım buyuruyor. Ne demiş olur kuluna? Sen birebir benimle muhatapsın. Her şeyi ben yapıyorum. Her şeyini ben yapıyorum. Bütün nimetler, bütün ikramlar benden sana geliyor. Senden de istediğim iman etmen ve kul olmandır. Bana hiçbir şeyi şir koşmamandır, sadece bana avdolmandır. Bununla beraber her inşa ettiğim nimet için şükretmendir, nankörlerden olmamandır. Bütün nimetleri Rabbinden bilmendir. Bir de Allah manevi olarak inşa eder. Onun için gece kalk dedi. Allah'ın sana vahyettiği ayetleri tertil üzere oku dedi. Yavaş yavaş tane tane oku, anlayarak oku, üzerinde tefekkür ederek oku. Öyle ki o gönlüne insin. Onu tadasın, ayetleri tadasın. Buna beraber bu ağır bir yüktür. Evet bu ağır bir yüktür. Sana ağır bir söz vahye edeceğiz. Kur'an'ı okuyunca o okuduğu ayetler her bir kul için bu böyledir. Onun gönlüne evet iner. Allah indirir ve bu ağır bir sözdür. Bunun sorumluluğu ağırdır. Allah vahyedince kulun bu ağırlığı taşıması gerekir. Bu ağırlığı neyle taşıyabilir? İman ile. imanı varsa bunu taşıyabilir. İmanı yoksa gönlünü de açmaz, gönlüne de inmez. Dolayısıyla bu ağır yükü, bu vahyin ağırlığını taşıyamaz. Taşırsa ağır olur. Ağır insan, büyük insan. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan olur. Kim yapacak bunu? Allah yapacak. Allah inşa eder. İnşa aynı zamanda meşiyet, yürümek. Allah seni yürütür. Yürütürken büyütür, büyütür ki bu ağırlığı, ağır yükü taşıyabilesin. Vahyin ağırlığını taşıyabilesin, büyük olasın. Buyuruyor. <gülüyor> İnşallah biz de gece Rabbimizin emrettiği gibi Resulüne kalkacağız. Hem ibadetimizi yapacağız, teheccüd namazı kılacağız, Rabbimizi zikredeceğiz, tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz. Bir de Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edeceğiz. Rabbimizle beraber olacağız. Rabbimiz bize her neyi emretmişse onu tefekkür edeceğiz. Rabbimizin ayetlerine cevap verip vermediğimizi, işittik ve itaat ettik deyip demediğimize bakacağız. Rabbimiz bize söylüyor, biz de karşılık olarak ona işittik ve itaat ettik diye cevap veriyor muyuz? Gereğini yapıyor muyuz? İman ettik ya Rabbi, gerekeni yaparım diyor muyuz? İmanımızı tazeliyoruz. Allah'a olan imanımızı, Allah'ın vahyine, Kur'an'a olan imanımızı tazeliyoruz. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'e tabi olup olmadığımızı anlamaya çalışıp, Allah'ın Resulüne tabiiyetimizi tazeliyoruz. Her gece böyle Allah ile ahdini tazeleyen, Allah'a verdiği sözü yenileyen biri, gün boyunca Rabbi ile beraber olur. Gündüz, öyle buyurdu Allah, senin için bir meşguliyet var. Seni meşgul eden işler var. Bu herkes için böyledir. Onu meşgul eden işler vardır. Ama gece bunun için müsait dedi Allah. Onun için. Bu emri gece içindi. Gündüz de bizi meşgul eden her ne olursa olsun geceden hazırlanmışız. Rabbimizle beraber olmuşuz. Onun vahyiyle beraber olmuşuz. Gönlümüzü, onun vahyini açmış, Rabbimizi açmışız. Onunla beraber olmuşuz. Evet, gündüz istesek de onu unutamayız. Rabbimizin gönlümüze vahyettiklerini unutamayız. Rabbimizle olan o yakınlığımızı, o muhabbeti evet, taktığımız için onu unutamayız. Gece olmasını bekleriz. Bir daha Rabbimizle olalım diye. İş bu kuvama gelir. Herkes için. Ayetin devamında Allah öyle buyuruyordu. Gece kalkmışsın. Rabbini zikret. Ama her şeyden Uzaklaşarak, kesilerek, her şeyi unutarak, sadece O'na yönel, sadece O'na ait olsun. Allah! Bu vakit bir saat olur, yarım saat olur, iki saat olur, artık herkes kendi durumuna göre bunu böyle ayarlamalıdır. Her şeyden kesilerek, her şeyi unutarak, Allah'tan başka gönlünde hiçbir şey kalmaksızın onunla o. Ona yönel, onu zikret dedi. Doğunun da, batının da Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. Yalnız onu vekil edin, Yalnız O'na güven, O'nunla ol, yalnız O'nu vekil edin, O'na güven, tevekkül et. Eğer gece kalkacak olsak, Allah bunu ikram eder. Yalnız kendisiyle olmayı ikram eder. Rabbim Allah'tır deyince, Allah deyince, teni ürperir, iman etmiş. İman veriyor çünkü. buna beraber her şeyi unutur. Sadece ona döner ve ona güvenir, tevekkül eder. Allah yolu gösteriyor, inşa ediyor. Kur'unun gönlünü inşa ediyor. Bunu böyle yaparım. Bu durumda gece kalkıp Allah'ın indirdiği Kur'an'ı Okumayı, ayetleri okuyup tefekkür etmeyi, Rabbini zikretmeyi evet, şart borçtu. Eğer böyle yaparsan, Rabbin seni inşa eder. Seni vahyine hazırlar, peygamberini öyle hazırlamış. Bu emir peygambereydi. Dolayısıyla peygamberin şahsında her bir ümetedir. Bunun dışında olmaz. Çok okudum. Yüz tane kitap okudum. Hiçbir işe yaramaz. Sadece aklına, beynine, hafızana bilgi almışsın. Allah seni onunla inşa etmedi, inşa etmiyor. Allah seni inşa etsin mi istiyorsun? Seni farklı bir şekilde sana muamerede bulunup seni büyütsün mi istiyorsun? Gönlünü genişletsin mi istiyorsun? İman versin mi istiyorsun? Hikmeti versin mi istiyorsun? Rabbinin emrettiği sevdiği gibi yapman lazım. Neyi nasıl yapacaksa senin, kulun Allah'ın şartlarına uyması gerekir. Mesela biri namaz kılmasa, öyle insanlar da gördük. Ben diyor, gönül itibariyle kılıyorum. Namaz kılmıyor, ben diyor, gönül itibariyle kılıyorum. Nasıl kılıyorsun gönül itibariyle? Gönlümde böyle kendimi namazda düşünüyorum. Rükuğa gidiyorum. Kalkıyorum, secdeye gidiyorum, gönlümde kılıyorum. Allah kabul etti mi? Etmedi. Şart koymuş. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Gönlün ve bedenin beraber olmadığı bir ibadeti Allah kabul etmez. Öyle gönlünden kılamazsın. Ya da gönlün devrede olmasın, huzurda durmasın, bedeninle sadece namaz kıl. Oldu mu? Olmadı. Gene Allah kabul etmedi. Zahiri olarak namazda durdun ama gönlün başka yerde dolaştı. Başka şeylerle meşgul oldun. Gönlün de bedenin beraber değilse Allah o ibadeti, o namazı kabul etmez buyurdu. Allah hem zahiri olarak yaratır, inşa eder safha safha bir de manevi olarak safha safha onu inşa eder. Yolu yürütür. Sırat-ı müstakim budur zaten. Yolu yürürken, Allah onu büyütür. Allah buna inşa dedi. Allah sizin için kulaklar, gözler inşa edendir. Size, sizin için bir de tuat inşa edendir, gönül. Ne de az şükrediyorsunuz buyurdu. Gözünün, kulağının, gönlünün şükrünü yap dedi. Bunun için Allah'a şükret dedi. Şükrederse ne olur? Vadi var. Şükrederse arttırır. Etmezse azabım şiddetlidir dedi. Gözü, kulağı için şükrederse artacak olan nimet nedir? Elbette ki gözle ilgilidir, kulakla ilgilidir. Bakarken hikmetle bakmayı öğretir Allah. Hikmetini ona gösterir. Buna beraber ayetlerini ona gösterir. Ona işittirir. Hikmeti işittirir. Eğer şükrederse, gönlün şükrini yaparsa, Allah neyi ikram eder? Gönlün fiili aşktır ve sevmektir. Aşıklıktır. Allah aşk verir, muhabbet verir, fani olan sevgileri oradan çıkarır, baki olan sevgiyi, kendi sevgisini verir, akiletin sevgisini verir, gerçek sevgiyi, muhabbeti verir. Neden? Şükrettiği için. Rabbim bana göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermiş deyip şükredince Allah nimetini arttırır. Bu hem zahiri olarak böyledir, hem manevi olarak böyledir. Zahiri gözüne, zahiri kulağına şükredince Allah bir de manevi gözünü, manevi kulağını açar. Etmezse zahiri gözü kulağı ondan almaz. Ama manevi gözünden, kulağından mahrum kalır. Evet, de ki... ''Sizi inşa eden, yaratan, size gözler, kulaklar veren, gönül veren Allah'tır. Ne de az şükrediyorsunuz.'' buyurdu yine. Demek ki insan hem kendi yaratılışına, hem gözüne, kulağına, gönlüne, evet, bütün azalarına şükretmesi gerekiyormuş. ''Allah ne de az şükrediyorsunuz.'' dediğine göre... Yaratan yarattığını bilmez mi? Demek ki şükrümüz genel olarak azmış. Gerçekten azdır, hem de çok az. Ne diyoruz? Evet ya Rabbi, öyledir. Gerçekten çok az şükrediyoruz. İnşallah buradan sonra şükredeceğiz. Gözümüze de, kulağımıza da, gönlümüze de, bizi yaratmana da şükredeceğiz ya Rabbi. Allah nimetleri anlatıyor. En sonunda da Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Eğer şükretmiyorsak yalanladık demektir. Her neyi ki aklımızla yapıyorsak bilelim ki onu bize öğreten Allah'tır. Onu yapma gücünü veren Allah'tır. Kazanalım diye bu imkanı veriyor Allah. Şükredelim diye. Kendimizi tanıyalım, ebedi hayatımızı kazanalım. Ona yer yüzünde halife olalım, güzel yapalım diye o imkanı vermiştir. Kim en güzel şekilde neyi yapıyorsa o onun kazanma kapısıdır. O ona Allah'tan açılan bir kapıdır. ''Allah yaptığını güzel yapanları sever.'' buyurdu. O güzel yapınca evet, Allah'ın ona olan muhabbetinin kapısı açılır ona. Allah onu oradan sever, onunla sever. O güzel yapma imkanını Allah vermiş. Fıtratını, kabiliyetini Allah vermiş çünkü. İnşallah bütün güzellikleri Allah'tan bileceğiz. Bir de Allah güldürür ve ağlatır. Yapan O'dur. Güldüren de O'dur, ağlatan da O'dur. Bir de insanın kendi iradesiyle gülmeyi ya da ağlamayı seçip tercih etmesi vardır. Gerçek şu ki, insana kendi çabasından, gayretinden, Koşturmasından başka bir şey yoktur. Çabası, gayreti, koşması neyse neye ise onu kazanacak. Bununla beraber o da neyin peşinden koştuğunu, ne için çaba, gayret sarf ettiğini Allah ona gösterecek. Elbette ki önüne koyacak. Bak oğlum sen hayatını bunun peşinde koşarak yaşadın. Bunu kazanmak için çaba gayret sarf ettin. Senin çaban budur, gayretin budur. Koşturman bunun içindi budur. Dolayısıyla eğer bu Allah'ın rızası değilse, ebedi hayatın değilse, kulluk değilse, cennet değilse kaybetti. Çünkü neyin peşinden koşmuşsan, ne için çaba gayret sarf etmişse, O'nu dünyada bırakıp gitmişsin. Bununla beraber her neyi kazanmışsan Allah onu eksiksiz mutlaka verecek. Eksiksiz. Mutlaka son varış Rabbinedir. Herkes Rabbinin huzuruna çıkacak. Bununla beraber Neyi kazanmış, neyin peşinden koşmuş Allah önüne koyacak ve ona gösterecek. Doğrusu güldüren de Allah'tır ağlatan da O'dur buyurdu. Ahireti, kıyamet yerini anlatırken kaybetmiş olanlar ağlar, kazanmış olanlar güler. Yolu Allah gösteriyor. Orada ağlamayın. Burada ağlayın. Onun için buyuruyordu. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Yani ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Evet, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ağlarsak ne olur? Ağlarsak bu tövbe olur, bu istiğfar olur, bu pişmanlık olur. Bu Allah'ın kuruna, rahmet tecellisine vesile olur. Allah'ın rahmet deryası dalgalanır. Evet. Yaklaşmakta olan yaklaşıyor, kıyamet yaklaşıyor dedi Allah kendinizi hazırlayın buyurur. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Şuursuzca baş kaldırıyorsunuz. Böyle yapmayın. Hemen Allah'a secde edin ve sadece ona abd olun. Secde ediyor ve yalnız sana abdoluyoruz ya Rabbi. Geçmiş ümmetlerdeki hem peygamberleri hem peygamberlere iman edenleri Allah anlatıyor. Gerçek manada iman edenler. Daha sonra bir peygamber geldiğinde, kendi peygamberine iman edenler, istisnasız gelen peygambere de hemen iman ederler. Ama kendi peygamberine iman etmemişse, kendi kendine bir din üretmişse, kendi kitabını tahrif etmişse, elbette ki kendi peygamberine iman etmediği için, gelen peygamberlere de iman etmiyor. Allah onu anlatıyor. Allah'ın kendisine nimet verdiği evet, peygamberler, Hazreti Adem'den gelenler, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımız, İbrahim, İsmail ve Yakub'un soyundan gelenler, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler onlara rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Evet. Demek ki ağlayarak secdeye kapanmak gerekiyormuş. Secdede ağlamak gerekiyormuş. Kim bunlar? Peygamberleri söylediği Allah. Bir de gerçekten o peygamberlere İman edenler. Evet, ayetin devamında biz Kur'an'ı hak ile indirdik. Sen müjdeci ve uyarıcıysın. Evet, Allah'ın vahyiyle müjdele ve uyar. O bir öğüttür, Allah'ın nasihatidir, kularına vahidir, insanlar için hatırlatmadır, öğüttür, zikirdir. Onu dura dura okuman için ayet ayet indirdik, evet. safa safa indirdik. İyice anlaşılsın, Gönüllere yerleşsin. İster iman edin, ister etmeyin. Bu Kur'an, Allah'ın daha önce kendilerine ilim verdiği evet, kimseler onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar hemen yüzüstü yere kapanarak secde ederler. Ve derler ki Rabbimiz evet, subhandır Rabbimizin vadi halkıdır. Rabimizin vaadi gerçekleşmiştir derler. Eğer yaratan böyle söylediyse hiç kimse başka türlü düşünemez. Yok Yahudiler bilmiyordu, yok Hristiyanlar bilmiyordu diyemez. Daha önce söylemiştim, her gönülde Kur'an mevcut okunur, okunmaz, onu anlar. Yüz tane ayet okunur, bir tane ayet o gönüle iner. Bir tane. Ve onunla iman eder, gönlü açılır. Bir tane ayeti net anlar. Evet. Onlar, müminler, Kur'an okunduğunda onlar yine yüzüstü secdeye kapanırlar, ağlarlar. Kapanıp ağlarlar. Kur'an onların Allah'a olan haşyetini arttırır. Saygısını arttırır. Rabbi konuşuyor çünkü. Allah kaybedenlere azap ettiğinde Onları helak ettiğinde, onlar için buyurur bunu, onlar için ne gök ne yer ağlamadı. Ve onlar için azap da ertelenmedi. Demek ki yer ve gök ağlıyormuş. Kimin için? Artık onu düşünmek lazım. Tefekkür etmek lazım, kimin için ağlar? Her biri yaratılışın gayesini biliyor. İnsana hizmet için yaratıldığını biliyor. Vazifesini biliyor. Buna beraber zikrini, tesbihini, hamdini biliyor. Bu durumda peygamberler için ağlar mı? Elbette ki. Veliler için ağlar mı? Elbette ki. Aynı şekilde mesela onlar Allah'a çocuk isnat ettiler. Neredeyse gök çatlayacak dedi Allah. Neden? Haşiyetten. Yani Allah şimdi gazap eder deyip o kadar titriyor ki neredeyse çatlayacak dedi Allah. Demek kulların günahları da yanlışları da aynı tarafta aynı şekilde gök onu biliyor ve anlıyor. Ya üzülüyor ya ağlıyor ya da seviniyor. Allah kaybedenleri anlatıyor. Resulullah <Gülüyor> Efendimizle beraber olup kaybedenleri anlatıyor. Allah'ın Resulü ile beraber savaşa gitmeyip geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi hoş görmediler, çirkin gördüler. Bir de bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcak değil mi? Bunu bir anlayıp kavrasalardı. Sadece Resulullah Efendimiz'le beraber savaşa çıkmadıkları için Allah öyle söyledi. Cehennem ateşi daha sıcaktır dedi. Hava sıcak dedikleri için. Devam ediyor ayet. Öyleyse kazandıklarının cezası olarak gülsünler. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Ayet devam ediyor. Bundan böyle Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de yine savaşa çıkmak için senden izin isterlerse bir dahaki sefere onlar desek ki ben de biz de sizin de Resulullah Efendimiz de, biz de sizinle savaşa gelmek istiyoruz derlerse onlara de ki kesin olarak benimle hiçbir zaman savaşa çıkamazsınız ve kesin olarak benimle bir düşmana karşı savaşamazsınız çünkü siz oturmayı ilk defa sevdiniz öyle tercih ettiniz Öyleyse geride kalanlarla beraber oturun de. Onlardan ölen birinin namazını kılma. Kabri üzerinde hiçbir şekilde durma, dua etme. Çünkü onlar Allah'a ve karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler. Allah münafık dedi onlara, fasık dedi onlara. İşleri bitti dedi. Tek bir sefer Resulullah Efendimiz'le beraber savaşa çıkmadıkları için. iman böyle bir şeydir. Onun için bir anda kaybedebiliyorsun. Bir anda. Bir yanlış yapmamış. Sadece Resulullah Efendimiz'le beraber maliyle, caniyle cihada çıkmadığı için. Mümin olmak öyle kolay bir şey değil. Eğer maliyle canıyla cihat edemiyorsa, o ben müminim demesiyle mümin olmuyor. Öyle buyurmuştu. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Yoksa mümin olmaz. Buna beraber onlara verdiğimiz mallara, evlatlara, imkanlara bakma dedi Allah. Neden böyle? Allah imkan tanıyor, imkana tabi tutuyor ya. Her imkanı verecek ki mazereti kalmasın. Onların malları, evlatları seni imlendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarını, canlarının küfür içindeyken, Zorluk içinde çıkmasını diler. Kaybetmişlerdir ama Allah dünyayı vermeye devam eder, ikram etmeye devam eder. Öyle ki hiçbir mazereti kalmaz. Küfür içinde ebediyen kaybeder. Allah'a iman edin, onun Resulü ile cihada çıkın diye bir sure indirildiği zaman onlardan serbest sahibi olanlar senden izin isteyip bizi bırak oturanlarla beraber oturalım dediler. Savaştan geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Savaşa çıkmadılar, oturdular. Onların kalpleri mühürlenmiştir, bundan dolayı Artık anlamazlar. Allah için Allah yolunda bir iş yapılacağı zaman. Gerekirse bu, mali vermek olsun, cani vermek olsun. Eğer mümin, ben de varım demediyse, ben ne yapabilirim demediyse bir sorun var. İmanında bir sorun var. Sonra Allah kalbini mühürler. buna beraber Allah öyle buyurdu. anlamazlar, kavramazlar, ne olduğunu bile anlamıyor, bir şey olmadığını zannediyor. Ayette Allah öyle buyurdu, tek bir sefer savaşa çıkmayınca Allah onlar münafıktır, faslıktır dedi, namazlarını kılma, kabirleri üzerinde de durma, namazı kılınmaz dedikleri budur zaten. Durum böyle olunca acaba ölmüş olanların üzerine ne kadar namaz kılınır artık hesap etmek lazım. Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, ...Rabbini ahiretini tercih edenlerdir. Ama nefis, şeytan yüz türlü vesvese üretir, bahane üretir ona. Mesela Resulullah Efendimiz yemin edip söyledi ki sadaka mali eksiltmez dedi. Yemin edip söylüyor. Eğer ona iman etmişsek söylediğine iman ediyoruz sadaka mali eksiltmiyormuş. Buna beraber Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede müminleri anlatırken onlar Allah'ın kendilerine verdiğini infak, et, infak ederler. Neyi vermişse onu infak eder. Allah rızık olarak neyi vermişse onu infak ediyor. Yani çoktur, azdır demiyor. Gücü neye yetiyorsa. Ama şeytan yüz türlü bahane üretir. Zenginler verirsin. Ya da sen bunu veriyorsun, bundan ne çıkar? Kim bundan ne istifade eder? Öyle değildir. Mesele imkanı neyse, gücü neyse Rabbine seni seviyorum demesidir. Seni seviyorum, seni sevdiği için infak ediyorum, sadaka veriyorum, zekat veriyorum, yolunda harcıyorum demesidir. Yoksa bu sadece bundan dolayı Allah yolunda cihad etmediğimizden, çabamızı, gayretimizi sarf etmediğimizden, gerektiğinde malımızla cihad etmediğimizden veya bu başka bir şey de olabilir. İlmimizle, bilgimizle cihad etmediğimizden, içtihad etmediğimizden, gücümüzle, kuvvetimizle, Allah yolunda onu harcamadığımızdan dolayı imanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldırız. Yani Allah yap diyor, sen yok diyorsun, bence olmaz diyorsun. Evet, mümin korku ve ümit arasında olur. Haşet duymadan, kaşet duymuyorsa sorun var. Ümut etmiyorsa yine sorun var. Tam ortada dengede durması gerekir. Yanlışlarımdan, şu yanlıştan, ya da şu eksikten, ya da şunu yapmadığımdan dolayı Rabbim bana küsebilir. Rabbim bana gazap edebilir. Bundan dolayı kalbim mühürlenebilir demesi gerekir. Buna beraber bir de umut edecek. Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Acziyetimi biliyor, zayıflığımı biliyor. Ama onun emrine karşı, vahyine karşı mazeret üretmeden elinden ne geliyorsa onu yapar ve umut eder. Yoksa, yoksa şeytan onu Allah ile Allah'ın rahmetiyle kandırmış olur. Allah Zengindir buyurdu. Gani'dir. Buna beraber zengin eder. Kimseye muhtaç etmez. Zahiri olarak. Onu zengin eder. Bir de kendini zengin zannedenler var. Allah onlara müstağri dedi. Kendini manevi olarak zengin zannediyor. Benim Allah'a ihtiyacım yok gibisinde. Ya da benim başkalarına ihtiyacım yok, benim peygambere ihtiyacım yok, benim Kur'an'a ihtiyacım yok, der. Gökte, göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiç kimseyi hiçbir şeyden kurtarmaz, alı koymaz, onu zengin etmez manevi açıdan tabi. Ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimse için Allah izin verir. Onlar müstesna. Demek melekler yardım ediyormuş. Şefaat ediyormuş. Ama Allah kim kimin için izin verirse ona yardım ediyor. Kime izin veriyor? Allah'ın razı olup izin verdiği. Mesela evet, Allah şu kuluma ''Yardım edin'' dediğinde melekler sadece O'na yardım eder, izin vermiş, O'ndan razı olmuş, O'na yardım etmelerine razı olmuş. Onlar da O'nu biliyor elbette ki, Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır ama insan, bütün insanlar, bütün varlık hepsi muhtaçtır. Hepsi Allah'a muhtaçtır, buna beraber insanlar birbirine muhtaçtır. İnsanlar hayvana muhtaçtır. İnsan bağa, bahçeye, ağaca, ota muhtaçtır. Taşa muhtaçtır, eve muhtaçtır. İnsan muhtaçtır. Birbirine muhtaçtır. Hem zahiri olarak birbirine muhtaçtır, hem manevi olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Biri bir şey öğrenirken, Öğretere muhtaçtır. Çocuk ana babaya muhtaçtır. Biri açken doyuracak olana muhtaçtır. Bir işi yaparken bir işi herkes birbirine muhtaçtır. İşi güzel yapana, işi yapana insan muhtaçtır. O zaman insanın muhtaç olduğunu bilmesi gerekir. Benim ihtiyacım yok demek kibirlenmektir. Büyüklenmektir. Manevi olarak yolculuk yapmak için gene insan birbirine muhtaçtır. Müminler birbirine muhtaçtır. Birbirinin imanına muhtaçtır. ilmine muhtaçtır. Hikmetine muhtaçtır. Marifetine muhtaçtır. Manevi gücüne muhtaçtır. Şefaatine, yardımına muhtaçtır. Herkes muhtaçtır. Muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Ve bütün varlık, bütün Kullar Rabbine muhtaçtır. Nimet, nereden yardım, nereden gelirse gelsin, o Allah'tan geliyor. Kul, ihtiyacını görürken, rızkını alırken, bir kuldan alıyor ama onu veren Allah'tır. Kul da teşekkür eder ama asıl şükri Rabbine yapar. Oradan vermiştir. Hepsi bir vesile. Ve hepsi imtihandadır birbiriyle. Veren kazanıyor, yardım eden kazanıyor. Verdikçe evet, gani, zengin oluyor. Allah ile zengin oluyor. Çünkü verdikçe onun karşılığında Allah'ın yakınlığını kazanıyor, rızasını kazanıyor, sevgisini kazanıyor. Allah'ın dostluğunu kazanıyor, ebedi hayatını kazanıyor. Bir de hangi yönden vermişse Allah oradan onu zengin ediyor. Malıyla, malından vermişse öyle zengin eder, ilminden vermişse öyle zengin eder, muhabbetinden vermişse öyle zengin eder, neyi vermişse bir de oradan zengin eder. Onun için Allah ısrarla ver diyor, infak et diyor, yardım et diyor. Sadaka ver diyor, zekat ver diyor, ver diyor. Allah! En büyük zenginlik, iman zenginliğidir. Allah'a kul olma, abd olma zenginliğidir. Eğer biri mü'minse ve Allah'a kulluğunu yapıyorsa, Ondan daha zengin kimse yoktur. En zengin insan odur. Kulluğunu yapıyor. Allah'a abd olmaya çalışıyor. Mümin'dir. Rabbini her şeyden çok, canından çok seviyor. Her şeyi ona ona kurban edebilecek bir gönüle sahiptir. Bir imana sahiptir. Zengin budur. En fakir kimdir? Şeytan. Rabbini kaybetmiş. Rabbinin rahmetinden mahrum kalmış. Mahrum. Onun bir şey var mıdır? Hayır. Hiçbir şey yok. Rabbini kaybetmiş. Rabbinin rahmetini, Rabbinin sevgisini kaybetmiş. Ondan daha fakir, daha zelil, daha kötü durumda, daha rezil kimse var mıdır? Yok. Ölçü böyledir. Yoksa, mal zenginliği değildir. Mevki, makam zenginliği değildir. Başka bir zenginlik değildir. Allah ile zenginse, baki olanla, ebedi olanla zenginse, o gerçek zengindir. Evet, gerçek zenginlik, onun için iman ve abdiyettir. Kulluktur. Dolayısıyla, ibadettir, hayırdır, güzelliktir. Kim kayrıda yarışıyorsa en zengin odur. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Cennetin nimetlerini anlatır. Yarışanlar bunun için yarışsın. Dünya için değil, para için değil, başka bir mevki, makam için değil. Cennet için yarışın. Ebedi olan için yarışın. Rabbin rızası için yarışın. Bir de manevi zenginlik vardır. Nasıl zahiri zenginlik varsa aynı şekilde bir de manevi zenginlik vardır. Söyledim. Herkes birbirine muhtaçtır. Biri alimdir, öteki cahildir. Alim olan cahile göre nedir? Zengindir. İlmi zengindir. Bir de maneviyat vardır. Maneviyat, hikmet vardır, aşk ve muhabbet vardır. En çok ihtiyacımız olan şey budur zaten. Eğer bir yerde sorun sıkıntı varsa, orada aşksızlık ve muhabbetsizlik vardır. Sevgi olmadığı için sorun sıkıntı vardır. Muhabbet olmadığı için. Yani kendi nefsini sevdiği için karşısındakini sevemediği için, Allah için sevemediği için ya da o kendisi gibi bir insan olarak onu görüp sevemediği içindir. En büyük fakirlik, sevgisizlik fakirliğidir. Ömet şu anda onu yaşıyor. Açsızlık, muhabbetsizlik fakirliğini yaşıyor. Hem de ölecek kadar sevgisizlikten, arsızlıktan, manevi olarak ölecek kadar imansızlıktır bu zaten. Hepimiz bunun şahidiyiz. Şöyle biraz ferasetle baksak dünyanın halini, insanlığın halini görüyoruz buna şahidiz. Öyle ki bir evde bile birbirimizi sevemiyoruz. Bir evde bile Ne kadar fakir olduğumuzu buradan anlamamız gerekir. Zengin olmak için ne yapmak gerekir? Bu fakirlikten, bu manevi ölümden, manevi açlıktan dolayı ölmekten kurtulmak için ne yapmak gerekir? Elbette ki Allah'ın kendisine bu zenginliği verdiği kullarla beraber olmak gerekir. İşte bunlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardır. Evet, nebiler, Sıddıklar, Şahitler, Salihler'dir. Bütün peygamber varisleri bu vasıftadır. Aşkı, muhabbeti verir, imanı verir. Onunla beraber olanlar bunu tadar ve yaşar. Bunu anlar, gönlünde tadıyor onu. Sevmediğini sevmeye başlıyor. Sabredemediği, tahammül etmediği, bir hali, bakıyorsun, o halde artık ediyor tahammül ediyor. Kırmamak için, üzmemek için ne yapıyor? Yutuyor. Büyümüş, gönlü genişlemiş. Muhabbetle gönül genişler. Onun için onunla beraber olanlar mutlaka Gönülleri, aşkla, muhabbetle, gelişler zenginleşir. Muhabbet zengini, iman zengini. Allah'a yakınlık zengini olur. Gerisi beraber olmadıysa, kabul etmediyse kibirlendi. Kendini müstahını gördü. Allah öyle buyuruyor. Kendini ihtiyaçsız görüyor. Bir beşer mi bizim hidayetimize vesile olacak, imanımıza vesile olacak? dediler. Allah evet diyor. Bir beşer. Senin gibi biri. Öyle ki onunla beraber olabilesin. Ona tabi olabilesin. Onun yaptığı gibi yapabilesin. Eğer yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı biz de Resul olarak melekleri gönderirdik. Yeryüzünde insan yaşıyorsa bir beşer. Onun gibi biri hidayetine imanına vesile olacak. Hidayetine vesile olacak. <gülüyor> zahiri zenginliği baş gözü olan herkes görür ve bilir. Ama manevi zenginliği görebilmek için kalp gözü gerekir. Baş gözü yetmiyor buna. Kalbin gözünün açık olması gerekir. Bakması gerekir kalbiyle, gönlüyle bakan bunu anlar. Önce insanın kendine bakması gerekir. Ben manevi olarak zengin biri miyim, fakir biri miyim? Manevi zenginlik ya da fakirlik tamamen insanın tercihine, iradesine, takdirine bağlıdır. Allah dileyen dedi, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Zahiri olarak nasıl vesileye sarılıyorsa, aynı şekilde manevi olarak da vesileye sarılması gerekir ki, manevi olarak kazansın, kazanabilsin. Her şey bir vesile. Allah her şeyi vesile olarak gösterir. Vesileye sarılın dedi. Allah'a gitmek için, Allah'a varmak için vesileye sarılın dedi. Allah'ın vahyine sarılıyorsun, o bir vesile. İbadete sarılıyorsun, o bir vesile. Kulluğa sarılıyorsun, o bir vesile. Yetiyor mu? Asıl vesileyi unutmamak gerekir. Asıl vesile, canlı Kur'an olan Resulullah Efendimiz'dir, ona tabi olmaktır yola girmektir. Buna beraber o olmadan tabiyet olur mu? Olmaz. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar olmadan tabiyet olur mu? Olmaz. Vesileye sarılmamız gerekir ya. Rabbini mi istiyorsun? Serhat-ı müstakimde ona varmak mı istiyorsun? Bu vesileye sarılman gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup ona tabi, onlara tabi olman gerekir. Tabi olmadınsa kendi kendine hayal kuruyorsun demektir. Hayal. Evet, hayal kuranlar aslında onların bu konuyla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnız zanna uymaktadırlar. Zan da haktan yana hiç kimseye hiçbir şey sağlamaz. Doğrusu insan için çabasından gayretinden başka bir şey de yoktur. O da çabasını, gayretini yakında görecek, buyurdu. İnşallah kendi muhtaçlığımızı biliyoruz. Hiçbir şekilde kendimizi Rabbimize karşı, Rabbimizin vahkine karşı müstahını görmüyoruz. Benim ihtiyacım yok demiyoruz. Rabbimiz her neyi söylediyse, evet yarabiliyoruz. Bunu anlamaya ihtiyacım var. Bunu öğrenmeye ihtiyacım var. Senin emrettiğin gibi yapmaya ihtiyacım var Ya Rabbi diyoruz. Ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Evet, söyledim biraz önce, insan muhtaç bir varlıktır. Bir an nefes almasa ölür. Muhtaç olmadığı bir ani yoktur. Onun için arziyetini bilmelidir, bütünüyle her zerresiyle Rabbine muhtaç olduğunu bilip, kul olduğunu unutmaması gerekir. Her anda sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Hem de kulluk yapamayan kulunum. Aciz kulun, günahkar kulun, hatali kulun, eksik kulun ama seni seven kulunum. Kul olmayı isteyen kulunum, abdunum. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz inşallah. Allah bize yardım eder inşallah. Kul olacağız inşallah. Abd olacağız inşallah. Eğer Rabbimize abd olmaz, kul olmazsak zaten Allah insani kul olsun, abd olsun diye yaratmış başka şeylere kul olur. Dünyaya kul olur, nefse kul olur. Ne kul olursa olsun, nefsine kul olmuştur. Nefsinin güzel dediğine kul olmuştur. Şeytanın doğruyu ve güzel dediğine kul olmuştur. Allah bizi kendisine abdolanlardan, kul olanlardan eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.